ve kalita muhtesin abdestin arkasından namaz kılarsa ama bu tenacisin ibele'yi aldav biha uduhati'yi bedeninde vebisesinde veya mekaninde ve necaset olan birisinin arkasından namaz kılarsa velem ya al, ya nâni bunu bilmezlerse, bitirken necasete, necasete bilmezlerse ama hadese, bu arada abdestin hatta tarafa minessalâde ta ki namazı bitirene kadar bunu bilmezlerse, Sahâs-salâtü'l-mâmûmî dûn-el-imâm, imamın şer'an namazı, mâmûmların namazı sahih olur. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Resûlullah es sözünden dolayı, iftâsân ve cemaa cenâbûn, iftâsânla cemaa. Cenûb namaz kıldırdığı zaman. <Sessizlik> kıldırdığı zaman, belika belika, kavlüne namaz kıldırdığı zaman Ozan ne diyeceğiz izhaslerle cünübü cünüp namaz kıldığında bir kavmi kavme yani bir kavme namaz kıldırdığı zaman mana haric'ten geldi. E ode salatehu sadatehu iade eder ve tammet bil kavmi namazı Evet. ki dolayı sünnetül sünneti inde onlar senle sen sal, senle namaz kılırlar binlerce insanların tumara neten necasetı sorulacağız diyorlar. Ba da salat namazdan sonra ve fa'adü ka'adü. iade eder ve lemi'amurun nase bil ayda bil iadeti biade etmeleri insanlara emretmezler Ve alime imamu au au'l İmam veya tenavvüdildiği zaman bir hades veya necaseti, necaseti veya tisli dediği zaman fi'in efna-i namaz esasında bildiği zaman batıldır salatun namazları bâtıl olur. Evet. Şimdi e, bu anlatmış olduğu konunun sureti ne? Şu. Mesela diyelim ki biz bir cemaatle namaz kılıyoruz. Eee imamın arkasındayız. Ve namazın esnasında veyahut da namaz bittikten sonra imam üzerinde cünüp olduğunu hatırladı. Mesela adam diyelim ki geceden cünüp vaziyette sabah namazına kalkmış hiç şey etmeden, unutaraktan geldi namaz kıldırdı cemaate. Namazın içerisindeyken adam cünüp olduğunu gusül abdesti almadığını hatırladı misal. Veyahut da başka bir örnek verelim. Diyelim ki namazın ortasındayken adam baktı ki üzerinde necaset var. Üzerinde necaset olduğunu fark etti. Bunlar hepsi ne? Namazın sahih olabilmesi için olmaması gereken şeyler. Değil mi? Bu tip bir durumda yani böyle bir durum hasıl olduğu zaman veya da namaz bittikten sonra fark ettiler. Durum ne olacak? Yani nasıl yapacaklar diye. Şimdi imamın hükmü ayrı, memumun hükmü ayrı. Ama bu tip durumlarda suret anlaşıldı değil mi? Yani anlatmak istediği suret nedir? Anlaşıldı. İmamın hükmü ayrı, me'mumun hükmü nedir? Me'mumun hükmü ayrıdır. İmamın hükmüne gelince, imam şayet namazın içerisinde böyle bir şeyi fark ederse, yani namazı tamamlamasına engel bir durumu fark ederse, onu izale edip namazına devam edebilir. Niye? Çünkü kişinin cehaleti bu tip meselelerde kişi için nedir? Özürdür. Öyle değil mi? Bunun delili var mıdır? Bunun delili vardır. Delilini kim söyleyecek bize? Ha, Değil mi? Ayağındaki necaseti çıkarıyor ve ne yapıyor? Namaza tekrardan devam ediyor. Öyle değil mi? Niye? Çünkü daha sonra sorduğu hata olay şöyle gelişiyor. Peygamberimiz ayağındaki ayakkabıyı namazın ortasına çıkarınca sahabe de ayaklarındaki ayakkabıyı çıkarıp koyuyorlar. Niye böyle bir şey yaptınız? E diyor, ey Allah'ın Resulü biz senin böyle bir şey yaptığını gördük. Biz de ondan dolayı yaptık diyorlar. Peygamberimiz diyor, hayır siz böyle yapmayın. Çünkü Cibril geldi bana, benim ayaklarımda necaset olduğunu, eziyet olduğunu bana haber verdi. Ben de onları çıkardım, kenara koydum diyor. Tamam. O zaman burada ne oldu? İmam istidrak etti. Yani fark etti ki kendinde bir şey var. Namaza engel olan bir durum var. İmam ne yaptı? İmam aldı bunu, çıkardı kenara koydu veyahut da üzerinde ceket var, cekette necaset var, ne çıkardı attı. Mesele bitmiş midir? Bitmiştir, anlaşıldı. Mesele bitmiştir. İki, diyelim ki namazı bitirdi imam veya da şöyle diyelim e, ikinci hal, imam e, üzerindekini atamıyor. Yani mesela pantolonunda misal, pantolonunu çıkarırsa kendi inandığı inandığına göre avret mahalli açığa çıkacak. Yani daha büyük bir fesat ortaya çıkacak. Böyle bir durumda imamın ne yapması lazım? Namazlarla mevselece gözetmesi lazım. Yani hayalı bir şekilde namaz kılmayı tercih edip o şekilde çıkarmaması lazım. Onun yerine namazdan çıksa yerine birini geçirse <gülüyor> niye o kadar sıkıntı yapıyor ki kendine? İkinci suret nedir? İmamın üzerinde namaza engel olan durumu izale edemediği durumdur. Tamam? Birinci durum imamın engel olanı izale edebildiği durumdur. İkinci durum imamın Engel olan şeyi ne yapamadığı durumdur? İzâle edemediği durumdur. İmam izale edemediği durumda ne yapacak bu defa? Yerine ne yapacak? Kendisi namazdan çıkacak. Arkadan bir tanesini yerine ne yapacak? Naib kılacak. O insanlara namazı devam ettirecek. Bunun örneği var mıdır? Bunun örneği vardır. Öyle değil mi? Mesela bunun iki tane örneği var. Bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan var. Yani kendisi cünüp olduğunu hatırlıyor, bırakıyor o halde gidiyor gusül alıyor, tekrardan gelip devam ediyor insanlarla. İki, Hz. Ömer'in yaralandığı zaman namaz kılamayacağını anladığında yerine kimi geçiriyor? Yerine Abdurrahman İbni Avf'u geçiriyor. Tamam 3 Üçüncü hal, diyelim ki namaz bitti, imam üzerinde namaza engel olan bir durum fark etti. Ne olabilir? Bu bir necaset olabilir değil mi abi? Veyahut da bu bir e, abdestsiz olduğunu hatırlayabilir vesaire. İmam o zaman ne yapacak? Eğer henüz vaktin içerisindeyse namazı ne edecek? İade edecek. Öyle mi? Ama vakit çıkmışsa artık o özrü onun hakkında nedir? Onun hakkında geçerlidir. Öyle mi? Peki bunun delili neydi? Bunun delili Peygamber aleyhissalatü vesselamın vakit içerisinde hata yaptığını gördüğü insanlara namazlarını iade ettirmesi ama vakit çıktıktan sonra namaza Tealluk eden rükün olsun, şart olsun, fark etmez Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geri iade ettirmemesiydi. Öyle değil mi? Bunlar genel kaidelerdir. Yani bunları bu şekilde kaydı olarak ezberlersek bunların mesela suretlerini bulduğumuz zaman eğer nasıl yoksa o özel suret hakkında bunları bu kaidelere ne yapabiliriz? Kıyas edebiliriz. Mesela buna örnek olarak neyi verebiliriz? Bu son üçüncü şekle. Başka. E örnek yönü ne? Örnek yönü. Yani bu adam Müslüman olduktan sonra hep aynı şeyi şekilde namaz kılıyor. Peygamberimiz bunun namaz kıldığını görüyor. Tamam. Ki namazı tekrardan iade ettiriyor. Allah kılıyor, bir daha en yani ismini yapıyor. Bir daha Peygamberimiz iade ettiriyor. En sonunda yine Allah seni, senin ilk önlerine gidiyorsunuz. Bunun namaz kısıldığını da bilmiyor. Diyor. Daha sonra da diyor, gösteriyor Peygamberimiz. Onu sadece iade etmesini önceki konuklarını iade etmesini Bu adam ne yapıyor? Bu adam namazın rükünlerini ihlal ediyor. Namazın hmm. rükunlarını ihlal etmek namazı ne yapar? Batıl kılar. Öyle mi? Peygamber aleyhisselatü vesselam bu adamın namazın rükünlerini ihlal ettiğini gördüğü zaman ne yapıyor bu adama? Namazın öncesiyle alakalı hmm. olarak hiç şey söylemiyor. Adam ne diyor? Bak seni hakla gönderene yemin olsun ki ben bundan başkasını bilmiyorum. Bunun manası nedir? bunun manası bu adam önceki namazlarını da bu şekilde kılmıştır peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları iade et demiyor çünkü onların vakti çıkmış öyle mi veyahut da meşakkattır de diyebiliriz yani bir daha geride kalan namazları tekrar tekrar iade et meşakkattır şeriatla meşakkati kaldırmayla gönderilmiştir öyle değil mi veyahut da bu adam hükmün cahilidir bu konudaki bir cehalette insan için nedir mazerettir de diye hangisi olursa olsun yani bu üç sebepten hangisi olursa olsun nedir Peygamber ama vakti orada üç kere ona iade ettiriyor değil mi? Erce fasalli feinneke lam tusalli Sana Peygamber Peygambera mesaj versem açık açık sözel namaz kılmadım diyor. Yani bu adam önceden de namaz kılmadı e, o zaman erce fasalli feinneke lam tusalli sen namaz kılmadın diyor. O zaman üçüncü hal nedir? Üçüncü hal imamın namazdan sonra bunu fark etmesidir. Eğer imam namazdan sonra bunu fark eder ve vaktin içinde olursa ne yapacak namazını iade edecek. Ama vakit çıkmışsa namazını tekrardan iade etmeyecek. Herkese bunun örneği nedir? Yine abinin söylemiş olduğu gibi yine ve Müslim'de sabit olan. Bu birinci hadisimiz nerede geçiyor? Yani yedi tane hadis imamı da bunu tahrir etmiştir. İkincisi ise İmam Bukhari ve Müslim'de sabit olan Ammar'ın cünüp olma kıssasıdır. Öyle değil mi? Ammar'ın cünüp olma kıssasıdır. Yani Ammar cünüp olunca ne yapmış? Toprakta yuvarlanmış. Bu mudur teğmüm? Teğmüm bu değildir. Bunu peygamberimize zikrettiği zaman peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne demiş sadece ona doğru nasıl yapması gerektiğini öğretmiş. O şekil kıldığın namazları tekrardan iade et gibi bir şey söylememiş. Anlaşıldı inşallah. Bu kimin haliydi? Bu imamın hali. Yani namazı kılarken kendinde namazına engel olan bir durum olan insanın haliydi. İkinci kişi kimdir? Me'mumdur. Öyle değil mi? Me'mun. Peki me'mum ne olacak bu durumda? Hiçbir durumda me'mumun namazı batıl olmaz. Değil mi? Hangi halde batıl olur? Ancak imamın üzerinde o halin olduğunu bilip de o halin üzerinde ısrar edersen namazı batıl olur. Ama bunun dışında eğer me'mum kendisi normal arkasına namaz kıldığını gördüğü bir imamın arkasına namaz kılıyorsa, imamın bir problemi varsa imamın namazı gider ama me'mumun namazı ne olmaz? Me'mumun namazı gitmez. Bunun delili ne? Şeyhülislam Hüleyhisselam ibn dediği gibi hulefai raşidinin anlamış oldukları fıkıhtır. Çünkü kendileri mesela İbni Ömer'den İmam Beyhak'ı rivayet etmiş e, Hz. Osman'dan e, rivayet edilmiş e, hani bir kavime biri imamlık yapar ve kendinde cünüplük hali vesaire olursa o namazını yade eder ama kavim namazını iade etmez çünkü kavmin namazı onlar için nedir? Onlar için tamdır. Anlaşıldı mı burası? Ha. Şimdi biz bunu söylerken burayla ilgili anlaşılmayan bir şey varsa burada yoğunlaşalım başka bir şey söyleyeceğim inşallah anlaşıldı yani. Tamam. Şimdi fıkhın belki de en karışık meselelerinden bir tanesi bu mesela. Yani bu ne mesele kastetmiş olduğum mesele ne? Kastetmiş olduğum mesele şu. Mesela bir insanın üzerinde necaset var. Kimi alimler demiş ki örnek veriyorum. Yani anlayın diye bunu. Konunun birinci kısmını anladıktan sonra bunu sadece yarın öbür gün karşılaştığınızda bilginiz olsun diye söylüyor. Bu kısmı anladınız mı? Konunun bu kısmını. Yani imamın hali ayrı, me'mumun hali ayrı. İmamın hali 3'tür. Bir istidrak et, yani onu telafi edebilmesi telafi eder devam eder. 2 telafi edememesi kendisi çıkar başkası namaza devam eder. Üç namazdan sonraki hali eğer içindeyse iade eder değilse iade etmez tamam mı? Me'mum ise bir hal dışında me'mumun namazı sahiptir O halde nedir? Namazın batıl olduğunu bilir bilir namaza ne yapmasıdır? Devam etmesidir. Anlaşıldı burası değil mi? Ha. Bu konu fıkhın özellikle namaz fıkhının en karışık olduğu meselelerden bir tanesi. Tek bu değil ha. Mesele çünkü çok şetrefilli bir mesele. Mesele şu, kaza meselesi de buna bağlı olan bir mesele. Mesela bazı alimler demiş ki örnek verin, necaset namazın sıhhat şartlarından değildir ki necasetten temizlenmek. Şimdi bir alim bu cümleyi kullandığı anda sizin birinci şekle delil aldığınız delil otomatikmen delil olmaktan düştü. Anlaşıldı? Yani adam demiş ki zaten necaset. E, namazın sıhhat şartlarından değildir ki bak bu anlattığım konu özellikle söylüyorum birinci konu karşısın diye de karşılaştığınızda haberiniz olsun diye anlatıyorum sadece şimdi bunu mesela İmam Şevkani böyle demiş namazın sıhhat şartlarından değildir demiş tamam namazın sıhhat şartlarından o mesela şöyle bir itirazda bulunmuş demiş ki yani siz bu peygamberimizin ayakkabı çıkarma hadisinin üzerinde niye bu kadar çok konuşuyorsunuz ki Necasetten sakınmak namazın sıhhat şartı değil ki namazın vaciplerindendir sadece o zaman bu tarafta bu hadis üzerine konuşulan bütün konular suya düştü. Mesela buna dayanarak bazı alimler demiş ki siz örnek veriyorum işte kanın necis olmadığına neyi delil aldınız? Hz. Ömer'in kanlı kanlı namaz kılması, i̇bn Mesud'un üzerinde kan varken namaz kılması falan. Bazı alimler demiş ki tamam iyi de kan necis olsa bile necasetten sakınmak namazın sıhhat şartlarından biri değildir ki. Bak bu deliller otomatikmen ne oldu? Suya düştü. Bir böyle bir anlayış var. Tamam Yani cumhur'a muhalif anlayışları söylüyorum ha. Hani görüldüğü zaman bilinsin diye. İki, mesela İmam Karrafi ve benzerlerinin yaptığı bazı ayrımlar var. E nedir? Cehaletle unutkanlığı birbirinden ayırmışlar. Yani demişler ki bu sayılanlar unutkanlıkla olursa hükmü ayrıdır. Cehaleten olursa hükmü nedir? Hükmü ayrıdır. Tabi böyle dedikleri anda sizin bütün getirmiş olduğunuz delillere bir taksimat getirmeniz lazım. Öyle değil mi? Yani bakmanız lazım. Ha, bunlardan hangisi böyle? Misal. Bunlardan diyelim ki e, cahaleten olanlar şunlar koy bir kenara i̇şte vesaire olanlar bunlar unutkanlıkla olanlar koy bir kenara diyeceklerdir mesela. Üçüncüsü bu hadisleri vakı'atu ayn kabul edip yani bunlardan umumi hüküm çıkarılmaz diyen genel hüküm bellidir e, Rükün ihlal edildiği zaman şart ihlal edildiği zaman o namaz batıldır diye görüş. Hani genelde zaten İlmihal kitaplarında da yazılı olan şeyler bunlardır. Zaten İlmihal kitaplarına daha önce bakmışsınızdır mutlaka. Şunu görmüşsünüzdür. Bu tip tafsilatlar yok. Öyle değil mi? Yani hadis üzerine bina edilen bir şey yok. Bu batıldır. Yani Abdestin namazda mesela diyor, imamın adı namaz batıldır bitti. Yani kısa kısa şeyler. Sebebi nedir? Çünkü genel kaideler konmuş. Daha sonra bu genel kaideler ehli hadis ile ehli fıkıh arasındaki en büyük ayrım nedir? Kim bize söyleyecek? Ehli hadis ile elif fıkı arasındaki en büyük ayrım noktası nedir? Deliller üzerinden şey yapar fıkı, üzerinden. Elif fıkı delilin hareket etmez. Delillerden bir kaide çıkarır ortaya. Daha sonra bu kaideye muhalif bir hadis gördüğü zaman da onu bir şekilde tevil eder, yorumlar. Yani bir şekilde bir açıklama getirir ama şey etmez, amel etmez. Elif hadis ise öyle değildir. El-i Hadis, ta son ölümlerine kadar çoğu fikir değiştirmişlerdir. Zaten mesela fıkıhta fikir değiştirmek ayıp değildir. Hatta insan için şereftir. Öyle değil mi? Mesela İmam Ahmet ömrünün sonuna kadar ne yapmıştır? Ömrünün sonuna kadar birçok şey değiştirmiştir, e, fikir değiştirmiştir. Bir, bir konuda İmam Ahmet'te her zaman iki rivayet var, en az. Bu en azıdır. Ha. Tamam, niye? Çünkü bir Hadis bilmiş, daha sonra bir Hadis görmüş, o fikrini değiştirmiştir. İmam Şafii mesela, El-i Hadistir. Öyle değil mi? Daha sonradan gelenler ne kadar buna muvaffakat etmeseler de İmam Şafii'nin kendisi yani hadis. Yani İmam Şafii e, Mısır'a hicret ettikten sonra birçok şeyini değiştirmiştir. E, görüşünü değiştirmiştir. Niye? Sebep? Çünkü daha eline ulaşmamış olan bir takım hadisler kendisine ulaştığından dolayı. İmam e, Ebu Hanife'nin talebeleri olan Ebu Yusuf ve İmam Muhammed İmam Ebu Hanife'den sonra Mekke ehlinin, Hicaz ehlinin bazı hadisleri kendilerine ulaşınca İmam Maliki bizzatlarla tanışınca ne yapmışlar? Bazı fikirlerini değiştirmişler. Öyle mi? O zaman bu nedir? Bu fıkıhtır. Yani hele hadisin şeyi budur. Ha, onun için bunlar bu hadisleri çok da şey etmemişler. Yani demişler ki bunlar nedir? Asli bir kaide vardır. Bellidir. Ee, bunlar şey etmemek lazım. Yani bunlara karışmamak lazım diye. Ama normalde öyle olmaması lazım. Öyle değil mi? Yani eğer kısa mesele, onun da peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapmış, nasıl yapmış en güzel şekilde anlayıp, en güzel şekilde amel etmek lazım. Ama her halükarda inşallah Allah azze ve celle bütün görüş sahiplerine doğruya isabet ettiklerinde iki hata ettiklerinde bir tane ecir verecektir. Anlaşıldı. Yani bu bunu niye anlattım? Bu birinciyi anlatmış olduğum taksimat üzerinde ittifak edilen bir taksimat değil. Hani bazen insan bir şeyi böyle çok net bölümlere ayırdığında karşıdaki talebe şunu anlayabiliyor. Mesele bitmiştir. Yani mesele budur diye. Öyle değil yani. Mesele üzerinde ihtilaf var. Burayla ilgili söylemek istediğiniz veya sormak istediğiniz anlaşılmayan bir şey yok. Tamam. Devam edelim. <gülüyor> Suratel Fatiha suresini ezberlemeyen kişidir. Hayyuhfaz yuh... Yahfuzuhâ onu ezberler... Eyv veyahutta yahfazuhâ onu ezberler... <gülüyor> Velâki lâ yuhsinû qiraatehâ Kiraati güzel olmayan kişidir. Yani velâ yuhsinû qiraatehâ Kiraati güzel olmayan kişidir desek bu isim cümlesi olması lazım. Değil mi? Mübdedalık haberli bir cümle kurduk. Buradaki cümle ney? Fiil cümlesi. O zaman ne diyeceğiz? la yuhsin qira'atahu o onu okumasını beceremez yani güzel bir şekilde okuyamaz tamam ken Ke yalhana fiha onda e, hata, yapan, hata, hata yapmak gibi lahyan lahna lahnan öyle bir hata ki demek mi ken yalhana fiha lahnan onda öyle bir hata yapması gibi ki nedir yuhilu manayı değiştiriyor ha manayı değiştiriyor evet kekes fikati Ke, ke, ke, kefa ke, harfinin kesesi İyyâke ke vada metai te'nin davmesi gibi hani am te ve El-Fethi Hamzeti Hemze'nin fetvesi gibi İhdine Av-yüptülü hmm. harfen bir gayrihi veyahut da harfi değiştir değiştiriyor Ve <gülüyor> huve El-Saghu O Ha Peltektir. Yok yani tek peltek değil, harfi değiştiren. Mesela ne gibi? Kemen yübdilu râe, geynen evlâmen. Yani bazı insanlar var ya mesela re'lere ye diyorlar. Değil mi? Veyahut re'lere g diyorlar. Yani mesela bu tip insanlar gibi. Eusine te, sîni diye okuyan, değiştiren insanlar. <gülüyor> ve nâh müdavike ve bunun benzeri gibi insanlar. Fela tesufu imâmetul ummiye, ummi olan imamete sahip olmaz. اِلَّا بِأُمِّيِّنْ بِمِثْلِهِنْ Ancak Kendi sonra, gibi ümmi olana imam eti sayh olur. Ve tasavvihime o ikisinin denk olması için O ikisi denk olduğundan dolayı. Yani o ikisi ümmi ile ümmi, ikisi kendi aralarında denk olduklarından dolayı onların namazları ancak kendi aralarında olur. اِدَاكَانُ Oldukları zaman acizine acize oldukları zaman اَنْ اِسْدَاهِهِ istah, İslam'da aciz oldukları zaman e, namaz sahih olmaz. Evet. O zaman izakanu acizine anisah tamam. Ten kadiren e, ummi şayet ummi kadir, güç getirirse halet ıslahi ve teraatihi kıraati için düzeltmeye güç getirirse lem tusahha. <gülüyor> lem tusahha. Tasa'ha sahih olmaz salatuhu onun namazı sahih olmaz ve salatu men selle halfa Halkı hu bunun arkasında namaz kılan da namazı sahih olmaz. Yani tamam. çünkü o etmek ruknen mad kudreti aleyhi güzel yönetmeniyle beraber ruknu terk ettiği için namaz sahih olmaz. Tamam güzel. Şimdi burada e, neyi anlatıyor e, Şeyh bize şunu anlatıyor. Yani imam olan bir insanın imamını zarar getirecek bazı hallerin kendinde bulunması gibi. Biz daha evvelinde konunun girişinde mesela imamın kafir olması. İmamın fasık olması, imamın müttedi olması. Biz bunları gördük. Öyle değil mi? Şimdi ise ne? Namazın içiyle alakalı meseleler. Mesela diyelim ki İmam Fatiha'yı okuyor. Birinci suret Fatiha'yı bilmiyor bir adam. Tamam. Yani sure Fatiha'yı bilmiyor. veyahuta da sure Fatiha'yı biliyor ama güzel okuyamıyor. Güzel okumama nasıl olabilir? Mesela manayı değiştirecek her şey güzel okumamaya dahildir. Örneğin bir adam diyor ki İyâki nabudu Mesela. Burada deyike kesrikaf iyyâke yalnızca sana iyyâki bir müennese hitap ediyor öyle mi? Haşa ve kella Allah azze ve denir mi mesela? Denmez. ve da e, sırâta lezîne en'amta aleyhim bizi üzerinde nimet verdiklerini yoluna ilet. Değil de sırâta lezîne en'amtu aleyhim benim kendilerine nimet verdiklerini yoluna bizi ilet demesi gibi mesela. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi manayı değilsin. Mesela böyle dalin değil de böyle zalin dese bir adam. Yani bizi gölgelenlerin yolundan eyleme. Öyle mi? Zalle neydi? Zalle, Zalle gölgelendi. Öyle mi? Gölgele değil. Zal neydi? Zallenin ismi faili nedir? Meddenin ismi faili nedir? Meddenin ismi faili nedir? Şedde medde meddindir. Öyle değil mi? O zaman zallenin nedir? zalindir. Öyle mi? Velal zalim yani ismi failin e, neyi gibi olur? Nasirun, nasirani, nasiruna. mi? zalim vesaire aynısı zaluna gibi olur. E, cer halinde olduğu için de eee veyahut da halinde olduğu için de zalindir. Mana değişir mesela. Öyle değil mi? Veyahut da diyelim örnek başka aklınıza gelen var mı? Harfin değişmesiyle mananın değişmesi mesela vesaire. Tamam. Ee, ya sureyi ezbere bilmiyorsa veyahutta sureyi ezbere biliyor ama okumasını düzelleştiremiyorsa. Buna el-seg de dahildir. Belki sözlükte peltek diye görmüş olabilirsiniz ama bu çok dar bir mana. el nedir? Bir harfi bir harfin yerine değiştiren kişidir. Yani peltek bizde illaki bazı harfleri dilinin ucunda söyleyen adama diyoruz. Oysa peltek o değildir. Yani hani harfi harfle değiştiriyorsa bu nedir? Bu el-seg'dir. Böyle bir adamın imamlığı nasıl olacak? Yani böyle bir adam karşımızda varsa bunun imamı nasıl olacak? Birinci hal. Bunlara ne diyoruz? Ümmi diyoruz. Tamam Bunlara ne diyoruz? Ümmi diyoruz. Şimdi mesela örneğin diyelim çok ilginç şeyler olabiliyor. Mesela Mısırlılar cim harfine g diyorlar. Tamam Adam camiden namaz kısımda izâ gâ'e nesrullahi vel feth diyebiliyor. Mesela yani o günlük hayatta kullandığı şeyi e, namazın içerisine de dahil edebiliyor. Mesela bu tip bir durumda birinci madde namaz kıldıran adamın bunu ıslah etmeye gücünün yetip yetmemesine bakmaktır. Tamam Namaz, ya namazı bu şekilde yanlış kıldıran adamın bunu ıslah etmeye gücü yetiyor mu? Yoksa gücü yetmiyor mu? Çünkü niye? Bunlar rükümdür. Rükümler ancak hangi halde insandan düşer? Aciziyet. Yani insan o rükünü yerine getirmekten aciz olursa o zaman rüküm insandan düşer. Biz bunu nerede anlatmıştık özellikle? Kıyam meselesinde. Değil mi? Namazda kıyam namazı rükunlarındandı. aziyet olduğundan, insandan düşüyordu. He. Adam diyelim zaten acizse buna diyecek bir şey yok. Ama bunu ıslah etmeye kadirse ve kadir olmasına rağmen bunu ıslah etmiyorsa o zaman bu adam nedir? Bunun namazı batıldır. Bunun arkasında namaz olmaz. Tamam İkinci mesele bu şekil olan insanlar eğer bunlardan daha güzel okuyan biri varsa buna rağmen bu adamlar imamlığa geçiriliyorlarsa bunların da namazı olmaz. Bunların arkasında da namaz ol, olmaz. Neden? Çünkü normalde burada bir acziyet durumu söz konusu değildir. Vaka aciz değildir. Yani onun yerine geçip namazı, rükünlerini yerine getirerekten namazı kıldırabilecek bir insan mevcuttur. Bu durumda olmaz. Hangi durumda bunların namazı sahip olur? Üçüncü haldir işte. Anlatmış olduğu üçüncü hal. Kişilerin bunu düzeltmeye güçlerinin yetmediği ve kendi misli gibi olan insanlara namaz kıldırdıkları haldir. Anlaşıldı. Niye? Çünkü hem muhakkada aciziyet vardır. Hem kişilerin kendi nefsinde aciziyet vardır bu durumda. Yani mesela bu adam ıslah edemiyor. Gelip onlara düzgün namaz kıldırabilecek bir adam da söz konusu yoktur. Bunların namazı o halde nedir? Sahihtir. Hem kıldıranın, hem de kılanların. Sebep? Çünkü la يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا هُسْعَهَ Allah hiç kimseye gücünden fazlasını ne yapmaz? gücünden fazlasını yüklemez. Bunların gücünün yettiği halde bu kadardır. Anlaşıldı? Tamam, tamam inşallah burada şey yapalım. Soru sormak isteyen var mı? Sor. Tabii kafiyet tarafından namaz kılarken kişinin işte adam daha sonra mülte dolduğunu bildiği vakti çıkmamışsa Cumhur'a göre namazın iade edeceğini söylüyor. Tamam. tamam. Sen bu ahdestin arkasında kalan onu dağılmasın, onun dağılmasın sahibi değil, şey ahdesti olan da sahibi değil. Tamam. Bu ikisi farklı dedi? İkisi niye farklı değil birbirinden? Şundan dolayı farklı değil. Birincisinde zaten şeydir, biz dedik ki birincisinin namazı başından beri sahih değil. Yani birincisi namaza ehil olan bir adam değil. Tamam. İkincisi namaza ehildir ama içerisinde bir şey oluşmuştur. Yani cüz'i bir yerde bir problem oluşmuştur. Tamam. Birincisi ise nedir? Birincisi ise namaza başından beri şey olan bir adam değildir. Yani ne kendi nefsinde ne başkalarının nefsinde namaz şey değildir. Namaz sahih olmayan adamdır. Bundan dolayı onun namazı da şey değildir. Bunun ikinci bir yönü daha var. Bu zecir amaçlıdır. Yani mesela hani böyle, bir, böyle bu tiplerin itikadında problem olan veyahut da kendilerini küfre götüren insanların arkasında namazın kılınmamasıdır Tamam. Şu kayda mesela o namazla olduğu Tamam. Tamam. Tamam. O da, bu... Değil çünkü bununla ilgili uygulama var. Yani bu genel bir kaide. Bu kaideyi bozan ne var? Bu kaideyi bozan bazı şeyler var. Ya hadisler var. Bu kaideye uyan hadislerle amel ederiz. Uymayanlara gelince ise onları kendi hali üzerine bırakırız. Tamam? İnşallah. Başka anlaşılmayan bir şey yok. Sor. Ya, bir yanlış okursa, Zamm-ı zamm sureyi okumak sünnet olduğundan dolayı eftel olan zamm-ı sureyi okumamasıdır. Yani çünkü ee, ne yapmış olacak? Bir sünneti yerine getireyim derken namazın kendi aslına zarar verecek, manayı bozacak vesaire. Okuması problemli olan insanların sadece namazın sayı olabilecek kadarıyla yetinmesi daha evlâ olandır. Ama diyelim ki kendisi zamm-ı sure okurken gene böyle bir yanlış yaptı, gene aynı şeyler geçerli. Yani zaten zamm-ı surede yanlış yapan Fatiha'da da yanlış yapacaktır vesaire. Eğer varsa kıldıracak olan biri veyahut da ıslah etmeye gücü yeten biri varsa adam ıslah edebiliyorsa olmaz. Ama değilse olur. Tamam. Bunun dışında başka söylenecek bir şey. Muslim tamam. tutduk kolu biliyoruz bunları arkadan da tutduk ama adam yanlış okudu. Bayan tamam. söylerken afferi mana değişti. Tamam. Bu şekilde biz arkasal bir stratejimiz. Tabi. E, düzeltemedik mesela diyelim ki, onu namaz yapacağız. He, düzeltemediyse şeydir, yani namazın bitiminde kendisine hatırlatırız. Yani doğru olanı buydu. Sen doğru olanı bu şekilde şey yaptın, e, yanlış okudun e, diye. Ama namaz batıl olmaz. E, bu durumda düzeltmek düzelteceğiz çünkü peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanlış okuduğunda bu beyib nikaba kızmıştı. Öyle mi? Sen bizimle beraber değil miydin? Evet. Niye peki düzeltmedin diye? Bu beyib nikabı uyarmıştı. Düzelteceksin. Ama daha önce de söylemişik. Diyelim sen düzeldince baktın adam iyice karıştırıyor. E, i̇yice e, problem oldu. Gayen nedir? Düzeltmektir, ıslah etmektir. Sen düzelteyim derken iyice karıştı. Duruyorsa e, eğer adam, o zaman karışmayacaksın yine. Yani. Tamam? Evet. وآخر دعوانا من حذر الله رب العالمين